İzahı ilhamla şereflenmiş, marifeti kazanmış, tecrübe sahibi olan, ihtiyar, salih ve nasihatçi zevatla oturun. Çünkü böyle zevatın meclislerinde bulunmak, gaflette olan kalpleri uyarır. şüphe ile yaralanmış kalpleri tedavi eder. Bu olsa olsa şeriatla amel eden zevattır. Şeyhül Ekber şöyle der. Büyüklerle oturunuz. Cümlesindeki büyüklerden maksat, Kur'an ve hadisi zahiren öğrenmiş, açık ve gizlide amel eden muhakkik olan şeyhlerdir. Bunlar Allah'tan almış oldukları feyzi ilahiyi mecliste bulunanların kalplerine dağıtırlar. Bunlar şeriatı temsil ederek kalkıp otururlar. Bunlar öylelerdir ki görülmeleri insanın kalbine Allah'ı hatırlatır. Binaen aleyh böyle zevatın edebiyle edeplenmek şeriatin ta kendisidir. Hatta böyle bir zatın sohbetinde bulunan kimse, diğer bir zatın sohbetine gitsin veya gitmesin diye ihtilaf olundu. Esah budur ki böyle bir büyüğün meclisinden mürid ayrılamaz. Yakut el-Arşi de şöyle der. Bu hadisteki büyük kelimesinden maksat ehli irşattır. Çünkü onlar insanın kalbini dünyadan, yasaklardan çevirir. Aynı zamanda kalbi Allah'a yöneltirler. Böyle bir zatın sohbetinde bulunan İmam Tusteri'ye göre şeyhin vefatından sonra da bir kamil buluncaya kadar kimsenin sohbetine giremez.